Etme babı ve cahillerden yüz çevirme babı. Yani cahil olan adama takılma, onun seviyesine inme. Bu bir üstünlüktür arkadaşlar, bu büyüklüktür. İlgili ayetler bir önceki babta ve daha önceki babta geçmişti. Hemen ilk hadise gelelim. Âişe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Allah ondan da babasından razı olsun. Diyor ki bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam'a <gülüyor> Hal etâ aleyke yevmun kana eşedde min yevmi uhud Ey Allah'ın Resulü, Uhud gününden daha zor, daha çetin bir gün geçti mi başından? Tabii biliyorsunuz Uhud savaşı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından 70 kişiyi feda ettiği, şehit olan, şehit düşürdüğü o elim savaş. Mekke müşrikleri biliyorsunuz Uhud savaşından hemen bir sene önce Bedir'de ne yaptılar? Kayıp verdiler. Bedir'de Mekke müşrikleri kayıp verdiler. Müslümanlar Bedir'de Mekke müşriklerini yendiler. Galip geldiler. Bunu hazmedemeyen Mekkeli müşrikler, Kureyşliler toplanarak ne yapıyorlar? Medine'ye gelme cesaretinde bulunuyorlar. Bir yıl sonra. Hicretin üçüncü yılı. Bedir ikinci yılında oluyor. Hicretin bu ise Hicretin üçüncü yılında oluyor. Peygamber aleyhissalatü Vesselam selam tabi savunma Savaşı yapmak taraftarı. Ancak istişare sonucu Bedir'e katılmayanlar, Bedir'i kaçıranlar, sahabenin gençleri diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü ne yapalım? Hayır. Biz bunları dışarı çıkıp karşılayalım. İçeride beklemeyelim. Savaş istiyorlar. Hareket istiyorlar. Heyecan istiyorlar. Çünkü Bedir örneği var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da rivayetlerde de geldiği üzere zırhını yiyor, üstüne bir tane daha zırh yiyor. Bu cevşen okuyan, insanlara cevşen satan, kimselerin iddia ettiği gibi Cebrail'in gelip çıkar bu iki zırhı, al bu cevşeni oku gibi rivayetler yok her Sünnet'in kaynaklarında. Uydurma şeyler bunlar. Aleyhisselatü Vesselam, bir peygamber zırhını giydiği zaman ne yapmaz diyor? Çıkar. Çıkartmaz diyor, tamam artık savaşa gidiyoruz. Tabii sahabenin ileri gelenleri anlıyorlar. Peygamberin görüşünün isabetli olduğunu düşmanın içeride Medine'de karşılanması gerektiğini, savunma savaşının yapılması gerektiğini. Ama tabii iş işten geçiyor. Peygamber diyor ki Aleyhisselam bir peygamber zırhını giydiği zaman artık onu çıkarmaz, bitti. Tabii savaşta Peygamber Aleyhisselam'ın yerleştirdiği okçular var. 50'ye yakın okçuyu bir tepeye yerleştiriyordu ki buradan yapmayacaksınız? Buradan ayrılmayacaksınız. Buradan ayrılmayacaksınız. Savaş lehimize de olsa, aleyhimize de olsa Kıpırdamak yok. Gördünüz ki bizi doğuruyor müşrikler. Gelmeyin. Durun burada. Bekleyin. Gördünüz ki müşrikleri kovalıyoruz. Peşlerinden gidiyoruz. Ganimetleri alacağız. Yine durun. Bekleyin. Bunların başına da Abdullah bin Cübeyr Radıyallahu anh'ı getiriyor. Okçuların başındaki kim var? Abdullah İbni Cübeyr. Tabi bakıyorlar ki Şeyler Müslümanlar Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ordusu İslam ordusu Mekkelileri koşturuyorlar. Mekkeliler kaçmaya başlıyor. Tabi okçular da tepede bekleyen ok okçular da ne yapıyorlar? İnsanlar meylediyorlar. Diyorlar biz de gidelim. Biz de ne yapalım? Bir ganimet kapalım. Tabi Mekkeli müşrikler de o gün için müşrik olan daha sonra da Müslüman olan insanlar var. Savaş konusunda çok tecrübeliler. Halid bin Velid. İkrime. Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Değil mi? Hemen o atlı olan, bölükte olanlar arkadan bir dolaşıyorlar, sarıyorlar Müslümanları. başlar Müslümanları kırıp dökmeye. Aleyhisselatü Vesselam'ın o savaş sonucunda en sevdiği amcası olan Hamza. Şehit düşürülüyor. Değil mi? Uhud'da. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın suratı kanıyor. Kızı Fatıma sürekli ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın suretini, suratını... Damlayan kanı siliyor yüzünden. Kan, kanı durduramıyor kızı Fatıma. Bunun üzerine hurma ağaçlarında böyle püskül, püsküller vardır. Mısır püskülü gibi. Onu alıp yakıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tenine sürüyorlar ki ne olsun oradaki? Akan kan dursun. Aleyhissalatü vesselamın ön dişi kanı kırılıyor. Yani aleyhissalatü vesselam bakın arkadaşlar savaşa girmiş. Yani savaşta ona artık ne isabet ettiyse, değil mi? Kılıç isabet etti. Ondan sonra sert demirler, taşlar isabet etti. Dişi kırıldı. Yani bir boğuşmanın içinde aleyhissalatü vesselam. Savaşın içinde bizatihi bil fiil. Yara almış. ve Birçok sahabesi de, 70 tane sahabede gitmiş, ölmüş, vefat etmiş. Hatta Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, Al-İbnan Suresi'nde diyor ya اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَدْ أَصَابْتُمْ misleyha Bedir'de diyor, sizin isabet ettiğiniz Müşriklere vermiş olduğunuz zararın iki katı size isabet edince Uhud'da, başınıza gelince, قُلْتُمْ أَنَّا da Dediniz ki, bunlar niye başımıza geldi? Allah to o günkü sahabelere sesleniyor. De diyor, قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ Sizin yüzünüzden geldi. Niye? Çünkü sizler Allah'ın Resulü'nün sözünü tutmadınız. Hayatta da böyle arkadaşlar. Hayat bir savaş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana şunu yap. Bunu yapma diyorsa bil ki orada senin kurtuluşun var. Ya işte bak Müslümanlar zaten kovalıyorlar. Biz de bir ganimet alalım diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü yerine getirilmediği için akıbeti çok büyük oldu. Senin de kendi hayatında durman gereken yeri, Peygamberin belirlemiş olduğu yeri terk edersen eğer bil ki başına aynı musibetler gelecek. Hem dünyada hem ahirette. Allahuteala öyle diyor. Allah-u allah Teala her şeye kadirdir. Uhud Savaşı böyle bir savaş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok çetin geçtiği, çok üzüldüğü bir savaş. Ama bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud Savaşı'ndan önce tabii Uhud Savaşı'nda anlatılacak çok şeyler var. Allah nasip eder de böyle siyer dersleri yaparsak orada değiniriz. Aleyhisselatü Vesselam bazı kimselere beddua ediyor. allah Teala hemen ayet indiriyor allah Teala, Peygamberine. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ Sen bir şey söylemeye söz hakkı sahip değilsin. Senin onlara hidayet etmeye yani veyahut da onlara lanet etme yani şeyin yok. Allah Teala peygamberini terbiye ediyor. Ve o peygamberin lanet etmek istediği o insandan Müslüman oluyor. Tabi peygamber aleyhisselatü vesselam Ayşe'nin sorusuna diyor ki لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ Senin diyor kavminden yani o Mekkelilerden Kureyşlilerden çok çektim diyor. Wa kana ashadde ma laqitu minhum yawm akabe Akabe günü diyor. Gördüğüm şey en çetin olan oydu. İz arattu nefsi 'ala ibni abdi ya Kendimi diyor sundum. Kime sundum? Abdi yalil oğullarına sundum diyor. Ebin abdi kulab. Felem yujibni ila ma aradtu. Onlara sununca, yani davetimi sundum. Peygamberin davetini biliyorsunuz. La ilahe illallah. Onlarda diyor, la ilahe illallah deyin, kurtuluşa erin. Onlar da diyorlar ki, Ece al alihete ilahen vahiden ne hayret bir iş. Ne şaşıracak bir durum. Bu adam çıkmış da bütün ilahların bir tane olduğunu mu söylüyor? Diyerek, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sürekli karşı çıkıyorlar. Yani, Peygamber aleyhissalatu vesselamın Kavgası, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesi, dişinin kırıldığı o savaşların yapılma gayesi hep la ilahe illallah için olmuş. Pekkeli müşrikler bir türlü kabullenemiyorlar. Allah ile birlikte ilahların, ibadet olunanların bir kenara bırakılıp yalnızca ibadetin Allah'a yapılmasını. Diyorlar ki bunlar bizi Allah-u Teala'ya yakınlaştırdığı için, daha da yaklaştıracağını umduğumuz için, ibadetlerimiz, biz bu ilahlara yapıyoruz, araçlara yapıyoruz. Ve bizler de biliyoruz bunlar bizi yaratmadı. Bizler de biliyoruz yeri göğü bunlar yaratmadı. Bizler de biliyoruz güneşi ve ayı bunlar bizim hizmetimize sunmadı. Bizler biliyoruz ki bizleri yaratan tek Allah'tır. Halikimiz, yaratıcımız. Gökten ve yerden bize rızık veren Allah'tır. Bunu kabul ediyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bize böyle beyan ediyor. Ama diyorlar ki la ilaha illallahı bize söyleme ey Muhammed. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Onlara la ilahe illallah dendiğinde onlar ne yaparlar? Yes tekbirun. Kibirlenirler. Yani adamlara Allah bizi yarattı dediğin zaman kibir yok. Allah yerden ve gökten bize rızık verir dediğin zaman kibir yok. Adamlara yeri ve göğü kim yarattı diye sorduğun zaman kibir yok. Direkt Allah diyorlar. Kibirlendikleri duydukları zaman hani derler ya kendilerini kaybedip tepki verdikleri söz la ilaha illallah la ilaha illallah o ilahların ibadete Allahu Teala'nın layık olduğu gibi onların da layık olduğunu kabul edip bunları hayattan çıkarmak için ne yapıyor kalkıp Medine'ye bile hücum ediyor yani problem bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendini Mekkelilere arz ediyor davetini anlatıyor Tabi kimsenin La ilahe illallah kabul etmeye niyeti yok. Korkuyorlar bir bakıma. Nasıl olur babalarımızı, atalarımızı görmüş olduğumuz dini bırakırız. Bu lat, bu menat, bu bu za, bu, ve diğerleri. Salih kimselerin sembolü. iyi insanların sembolü. Bunlar Allah-u Teala'ya yaklaşmak isteyen şeylerdi, kimselerdi. Bizler bunlara tevessül ederek, bunlara giderek, bunlara ibadet ederek Allah'a yakınlaşmak istiyoruz. Nasıl olur da senin gibi bir adam Gelir, okuma yazma bilmeyen, çobanlık yapmış, yetim, öksüz büyümüş bir adamın sözüne bakarak biz bu mübarekleri hayatımızdan çıkarırız değil mi? Aynen bu ağızla konuşuyorlar. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ben de diyor üzgün bir şekilde, mehmun bir şekilde yüzümü diyor çevirdim. Felem estıfık illa ve ana bi karnisse alim. vesselam yürüyor çıkmış. Hani insan yürür ya üzüldüğü zaman biraz yürüyüş yapmak ister tek başına. Aleyhisselam alınmış başına gidiyor. Nereye geldim diyor. Karnu taalip. Taife'ye gidiyor Aleyhisselam. Farfa'tu ra'si başımı kaldırdım diyor. Fe iza kat azallatni bir de baktım ki üstümde diyor beni gölgeleyen bir bulut var. Fanadartu fe iza hiye Cebrail Aleyhisselam. Fanadani feqal. Bir de baktım ki Cebrail bana seslendi ve dedi ki inna Allahu kad semi'a kavl kavmik alaka ve ma Allahü Teala sana insanların söylediği sözleri duydu, işitti. Fakat bağhatillahu ileke melek el cibel. Allah Teala sana dağ meleğini gönderdi, dağların meleğini gönderdi. Tabi Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz, Taif'e gittiğinde insanlar yollara dizilmişler. Aleyhisselatü Vesselam ne yaptırıyorlar? Hem çocukları hem de kendileri taş atıyorlar taşlıyorlar Aleyhissalatu vesselam. Tabii. Davet etmek istiyor, onlar ise taşlıyorlar. Cebrail geliyor ve diyor ki Allah Teala diyor sana melek dağını gönderdi. İki büyük dağ var. İstersen dilersen bu iki dağ ne var? Bu melekli Onların başına geçirir. Diyor ki Cebrail, Peygamber Aleyhisselam da diyor ki, ben diyor, ümid ediyorum ki Allahu Teala onların soyundan Allahu Teala'ya ibadet edecek. Yalnızca ona ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak insanları çıkaracağını ümit ediyorum. Yani Aleyhisselam orada dese ki tamam, helak et. Dese, o da iki tane daha kalkacak, onların kafasına inecek. Nasıl Lut kavmi helak olunca yerlen gök alt üst oluyor. Diyorlar ki bazı rivayetlerde Lut kavminin hayvanlarının havlaması, köpeklerin havlaması nerede duyuldu? Gökte duyuldu. Hı hı. Düşünüyor musunuz arkadaşlar? allah Teala bu kadar kolay yani. Helak etmek çok kolay Allah-u Teala için. Eveyi gönderiyor. Peygamberi diyor ki istiyorsan helak edelim. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Affediyoruz. Değil diyorum ki benim ümidim, benim umudum Allah Teala'nın bu insanların soyundan bakın nasıl insanlar çıkarması yine tevhide işaret var. Yalnızca Allah Teala'ya ibadet eden yalnızca Peygamber Aleyhisselatü vesselam biliyor, o topluluk Allah Teala'ya ibadet ediyor. Mekke'deki müşriklerde Allah'a ibadet var. Ama yalnızca Allah Teala'ya ibadet değil, başkalarıyla birlikte ibadet var. Aleyhisselatü vesselam diyor ki yalnızca Allah Teala'ya ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak bir topluluk çıkarmasını ümit ediyorum bunların soyundan. Daha sonradan da zaten İslam her tarafa giriyor ve bu insanların soyundan da e, ne oluyor e, iman edenler ortaya çıkıyor. Bir hadis aleyhisselam diyor ki wa alam an nasr am bil ki yardım neyle birlikte gelir Sabır. sabırla gelir yardım sabırla gelir. Evet ikinci hadis aisha radıyallahu anh'a diyor ki Maudara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyen kat bi yadihi ve le emrate ve le khadiman. Aleyhisselam ne hizmetçisine vurdu ne de hanımına vurdu dövdü. İlla en yucahide fi sabilillah. Allah yolunda cihat etmesi müstesna. Cihat ederken, savaş ederken ne yapıyordar? Resulullahım kılıcıyla kaldırıyordu, tabi Vuruyordu, kesiyordu. Ve mani le minhu şeyen <gülüyor> kat fe yentakim min sahibi. Peygamber'e bir şey dokunduğunda Birileri bir şey yaptığında peygamber onu yapan kimseden intikam almazdı diyor Ayşe radıyallahu anh. İlla en yunteheke şey'un min meharim Ancak Allah'ın haramları çiğnenmeye başladığında aleyhissalatü vesselam diyor hemen Allah için ondan ne yapardı? İntikam alırdı. Onun cezasını çektirirdi. Üçüncü hadis Enes radıyallahu an en, Kâle kuntu emşi ma'a sallallahu aleyhi ve sellem. Enes diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve ile birlikte yürüyorduk bir gün. Ve üzerinde diyor, Burdun necraniyun galiz el Haşiye Aleyhissalatü vesselamın üzerinde Necran'dan getirilmiş, o bölgeden gelmiş, kaba sert bir kumaştan yapılmış bir elbise vardı. Fe arabiyun a'râbiyyun diyor bir tane bedevi adam geldi. Fe cebezehu birida'ihi cebzeten çedide Allahü Selam'ın o elbisesinden, ridasından bir tutuyor, bir çekiyor. Diyor ki: Fenadartu <gülüyor> ila safhati atiqi Rasulullahi <gülüyor> atiqin Nabi sallallahu aleyhi sallam. Allahü Selam'ın diyor boynuna bir baktım yana. Vakit esrarat bira haşiyetu haşiya. Elbise. Peygamber Allahü Selam'ın diyor boynunu ne yapmıştı? İz çıkarmıştı. Kaba bir sert bir elbise, kumaştan yapılmış bir elbise düşünün. Kumaş kalın çekmiş Bedevi, Aleyhisselatü Vesselam'ın boynunu acıtıyor yani kızartıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Bedevi diyor ki ya Muhammed biliyorsunuz böyle sesleniyorlar. Allah. Bedevi hani hava tale onları edepten diyor onlara seslen birbirinize seslendiğiniz gibi Peygamber'e ne yapmayın seslenmeyin. Sahabeler nasıl sesleniyorlar? Ya Resulallah. değil mi? Ya Nebi Allah. Bedeviler, kaba Ya Muhammed seseniyor. Diyor ki: "Morli min malillah allazi Allah'ın diyor senin yanına verdiği Allah'ın malından bana bir şeyler ver. Yani isteme tarzı da biraz şey yani sert kaba. Faltafa iley sallallahu aleyhi ve sellem. Enes anlatıyor. O zamanlar çocuk peygamberin yanında hizmet eden 10 yıl hizmetinde bulunmuş bu çocuk. Diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" diyor kafasını çevirdiği adama şöyle Baktı. Ne yapmasını umarsınız arkadaşlar? Fe zahike. Güldü. Tebessüm ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Gülüyor yani böyle. Sonra da istediğinin ona verilmesini emrediyor. Diyor ki buna ne yapın? Verin. Tabii, Aleyhisselatü sen bir gün başkası geliyor. Aleyhisselatü Vesselam sürü veriyor. Ne? Al diyor bu sürü senin. Şaşırıyor adam. Gidiyor kavmine. Diyorlar, nasıl birisi? Diyor ki ne isterseniz veriyor. Bütün kavim geliyor Aleyhisselatü ama ve Müslüman oluyorlar aleyhisselam. Onun için kimi zaman malını vereceksin, kimi zaman vaktini ayıracaksın, kimi zaman fedakar olacaksın ki insanlar ne yapsınlar? Allah-u Teala'nın bu dinine akın akın gelsinler. Dördüncü hadis Abdullah bin i Mesud diyor ki Ke enni enzur ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yahki nebiyen minel enbiya salavatullahi ve selamu aleyhim darabahu kavmuhu fe edmevhu diyor ki Abdullah ibn-i Mesud Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın yüzünün kanadığını görüyor. Aleyhisselatü vesselamın dedi ki savaşta Uhud Savaşı'nda yüzü kanıyor. Hablabil Mesut da diyor ki bakıyorum peygambere bakıyordum böyle. Diyordum ki diyor. Sanki peygamber yani kendinden önce gelmiş peygamberleri gördüm diyor peygamberler. Niye? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Velakad kudzibat rusulun <gülüyor> min qablik." En'am suresi 34. Allah Teala diyor ki peygamberle, "Ey peygamber, senden önce birçok elçiler gönderdik ve onlara ne oldu? Yalanlandı." zibe edildi. Fe sabaru ala ma kuddibu onlar ise buna sabrettiler ve <gülüyor> uzu ve eziyet gördüler hatta atahum nasruna bizim onlara yardımımız bizim onlara desteğimiz gelinceye kadar onlar sürekli ne yaptılar? Sabrettiler. Çünkü peygamber aleyhisselam suratı kanıyor, yüzü kanıyor, başı kanıyor. Aleyhissalatu vesselam siliyor kanını böyle. Ondan sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kadını temizliyor, bakın kan akıyor, kan temizliyor Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ım magfirli kavmi fe innehum la Allah'ım sen benim bu kavmimi bağışla zira onlar bilmiyorlar. Yani hem siliyor Aleyhisselatü Vesselam kanını, hem de magfiret okuyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir okumak istedi, lanet okumak istedi, allah Teala'dan hemen uyarı geldi. Aleyhisselatü Vesselam zaten bu konuda rahmet peygamberi. Şefkat peygamberi aleyhisselatü Vesselam. Abdullah bin Mesut'a diyor ki, sanki diyor daha önceki peygamberlerden birisini görüyor gibi. Kimilerini katletmişler, kimilerini değil mi? Yani azap etmişler. Beşinci ve son hadis. Ebu Hureyre hadisi. Enne Resulallah aleyhisselatü Vesselam kal, leyse şedidu biz sur'a Güçlü olan diyor, şiddetli olan güreşte belli olmaz. yani güreşte ispatlamayın diyor güçlü olduğunuzu. İnne'ş-şadîdüllezî yemliku nefsahu indal-ğazab. Güçlü olan öfke anında, sinir anında kendine ne abandır? Hakim olandır. Yani kendini yenebiliyorsan, öfkeni yenebiliyorsan o zaman sen neysin? Şampiyonsun, ehlivans. Ama güreşte aldın Adamı yere çaktın. Bu gerçek güç değil. Bu gerçek güç değil. Evet. Önümüzdeki hafta görülen eziyetlere tahammül etme bahsini alacağız. Ondan sonraki bahsi alacağız. Bu iki bahisten sonra önemli bir bahis geliyor. Konu geliyor. Yöneticiler bahsi. Bunlar da önemli konular. ehl sünnet vel cemaatin yöneticilere karşı tavrı ne olmalı? Nasıl takınmalılar? Yöneticilerin halkına, vatandaşa nasıl davranmalı? Peygamber Aleyhisselam'ın vesselamın hadislerinde, allah Teala'nın kitabında ve Peygamberimizin hadislerinde bunları göreceğiz. Ondan sonra da edep, adab bahsi geliyor. Yolculuğa çıkma adabı nedir? Yolculukta neler sünnettir? Yemek, yeme adabı gibi... Önemli konular geliyor. Allah-u Teala ömür verirse bu konuları da işleyeceğiz. Subhanakallahumma bihamdik. an la ilahe illa ve